Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir defasında yarış yapan çocukları görmüştü. Onlarla birlikte koşmuştu bir süre. O, çocukların neşesine ortak, üzüntüsüne teselli olurdu. Kuşu ölen Zeyd'e taziyeye gitmiş, onu teselli etmişti. Zeyd, üç ya da beş yaşlarındayken çok sevdiği ve adını Umeyr koyduğu küçük bir kuşu vardı. Efendimiz her gördüğünde ona, Umeyr'in babası anlamına gelen Ebu Umeyr diye hitap ederdi. Bir gün Zeyd'in kuşu öldü ve o da çok üzüldü. Zeyd'in üzüntüsünü duyan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, o günlerde, o küçük çocuğun evine taziyeye gitti. Zeyd'i neşelendirmek için, ''Ya Ebu Umeyr, senin o serçeye benzeyen kuşun ne oldu? Hayvanı ne yaptın?'' deyince, Zeyd gülmeye başladı. Allah Resulü, Zeyd'i kucağına aldı, saçını okşayıp öptü, teselli etti. O, Babaydı. Dedeydi. Mübarek yüzü çocuklara karşı hiç asılmadı. Onları kınamadı, zorlamadı ve azarlamadı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında yetişen Hazreti Enes şöyle anlatıyordu. Allah Resulüne on yıl hizmet ettim. Bana bir kere... Öf demedi. Yaptığım bir iş hakkında hiçbir zaman niçin böyle yaptın? Şöyle yapsaydın ya dediğini duymadım. Evet bazen bazı şeyleri güzel yapamadığım da oluyordu. Ama ne kızdı ne kınadı. Ben Allah Resulü'nün surat astığını bile görmedim. Sallallahu aleyhi ve sellem. Çocukların kişiliklerine de saygı gösterir ve onlara iltifat ederdi. Bazen onların kıyafetlerini över, hastalandıklarında ziyarete giderdi. Namaz kıldırırken, cemaatin içinde ağlayan bir çocuk sesi varsa dayanamaz, kıraati kısa tutar, namazı bir an evvel bitirirdi kendisine mevsimin ilk meyvesi sunulduğunda bereket duası yapar ve meyveyi orada bulunan en küçük çocuğa elleriyle ikram ederdi. Asr-ı Saadet'in çocukları, şüphesiz bütün zamanların en mutlu çocuklarıydı. Çünkü onları çok seven, koruyan, gözeten, ve kıymet veren bir peygamberleri vardı Abdullah bin Ömer radiyallahu anh küçük bir çocuktu babasıyla birlikte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleminde bulunduğu bir yolculuğa çıkmıştı Abdullah babasının devesine binmişti Abdullah küçük ama deve hızlıydı deve hep kafilinin önüne geçiyordu. Babası sık sık kafilinin önüne geçip deveyi geri çevirmek zorunda kalıyor, Abdullah, kafilinin önüne geçme, Allah Resulü'nün önüne geçilmez evladım diye sürekli Abdullah'ı ikaz ediyor, azarlıyordu. Bunları gören Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Babasının çocuğu sık sık azarlaması sebebiyle üzüldü. Babasına, ''Şu deveyi bana satar mısın?'' dedi. Baba, satmayı kabul etmeyip Allah Resulü, ''Deve zaten senindir.'' dediyse de Efendimiz kabul etmedi ve babayı deveyi satması konusunda ikna etti. Sonra deveyi satın alan Peygamber Efendimiz, Abdullah'a seslendi. Abdullah, gel bakalım buraya. Buyurun ya Resulallah. Al, deve artık senindir. Ona istediğin gibi binebilirsin. Kız çocuklarının evlattan sayılmadığı zamanlarda o zamanlar. Kızı Fatıma radıyallahu anha annemiz, Yanına gelince ayağa kalkar, onu öper ve kalkıp kendi yerine oturturdu. Bir sefere çıkacağı zaman önce Fatıma annemizi görür, dönünce evvela ona uğrardı. Çocuklara hoşlarına gidecek lakaplar takar, bu lakaplarla seslenir ve onları neşelendirirdi. İsmi güzel olmayan çocukların isimlerini değiştirdiği ve onlara yavrucuğum diye hitap ettiği bilinir. O, alemlere rahmet olarak gönderilmişti çünkü. Sevgisi ve merhameti alemlere yetecek kadar derindi. Müminler birbirini sevmeliydi. Müminler çocuklara muhabbet göstermeliydi. Çünkü çocuklar emanetti. Bilir misiniz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve Hazreti Ebubekir radıyallahu an o yorucu çileli yolculuktan sonra hicreti Medine'de nihayete erdirdiler ya, onları ilk karşılayanlar yine çocuklar oldu. Çocuklar müjdelerin en güzelini alacaklarından habersiz olsalar da ellerindeki tefleri çalıyor. O şarkıları söylüyorlardı. Sevinçten yerlerinde duramayan çocuklar anne babalarının sürekli konuştuğu o ismin geldiğini müjdeliyorlardı. Peygamber geldi, peygamber geldi diye bir oyana. Bir bu yana koşuyorlardı. Tam bu sırada o kutlu misafir çocukların yanına gelip sordu. Beni seviyor musunuz? Çocuklar coşkuyla hep bir ağızdan, Evet çok seviyoruz ya Resulallah dediler. Çok seviyoruz. Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem, Mübarek yüzü aydınlandı daha da, tebessüm etti ve çocuklara ''And olsun ki ben de sizi seviyorum, ben de'' diyerek kendi zamanının ve bütün zamanların çocuklarına en büyük müjdeyi, en güzel hediyeyi verdi belki de. Sağında genç bir delikanlı, solunda yaşlı sahabiler bulunduğu bir sırada, Efendimiz'e meşrubat ikram edildi. Efendimiz aleyhisselam içtiler. Kendisine sunulandan, huzurda bulunanlara ikram etmek ihtiyatında olan Efendimiz, sağındaki gencin gönlünü alarak ikrama solundaki yaşlılardan başlamayı arzu buyurunca, Genç delikanlıya döndü ve şöyle buyurdu: "Senden önce bu yaşlı amcalarına ikram etmeme müsaade eder misin?" Bu irfanlı genç şöyle diye verdi: "Hayır ya Resulallah. Allah'a yemin ederim ki tarafınızdan sunulacak hissem için hiçbir kimseyi nefsime tercih edemem." Bu cevabı vermesinden ötürü Allah'ın Resulü bu genci eliyle tuttu, muhabbetle sastı. Düşünebiliyor musunuz? İki cihan sultanının sallallahu aleyhi ve sellem elinden bir ikram. Her ne kadar bizden büyüklere iltifat etsek, nezaket göstersek de, Evela biz dokunmak, biz nemalanmak, istifade etmek isteriz değil mi? O genç sahabi efendimiz de onu yapmış. Ama oradaki nezakete bakar mısınız? Senden önce bu yaşlı amcalarına ikram etmeme müsaade eder misin? Ya! Mekke'nin fethi günü. Hazreti Ebu Bekir, Radiyallahu an Efendimiz, o zamanlar daha Müslüman olmamış babası. Kim? Ebu Kuhafe. Onu kucakladı ve Efendimizin yanına getirdi. Yaşlanmış, saçı sakalı bembeyaz olmuş bu piri fani huzurunda görünce, üzüldü Efendimiz aleyhisselam. Ya Eba Bekir, ihtiyara zahmet etmeseydin ya, biz onun ayağına giderdik. Ya Bir sahabinin gönlünü almak, yaratandan ötürü bir yaşlıya derin bir ilgi duymak, ayağına gitmeyi içten istemek. İşte rahmet peygamberinin, nezaket peygamberinin sallallahu aleyhi ve sellem hayatı böyleydi. Bir gün Yahudiler efendimizin yanına geldiler. Dediler ki: "Esselamu aleyke" yerine bir telafuz taktiği "Essamu aleyke" dediler. Anlamı helak olasın. Sözde şöyle bir kelime oyunu yaptılar. Onların sözünü işiten Ayşe annemiz radıyallahu anha "Essamu aleyküm" diye cevap verdi. Yani, siz de helak olasınız. Sonra, Allah'ın laneti de, gazabı da üzerinize olsun diyerek kükredi annemiz. Allah'ın Resulü, sallallahu aleyhi ve sellem, annemize, sakin ol ya Ayşe, ölçülü ol, şiddetten ve sevimsiz sözlerden sakın. Ayşe annemiz, ya Resulallah, söylediklerini duymadınız mı? Efendimiz, sen de benim söylediğimi duymadın mı? Ve aleyküm, söyledikleriniz sizin de üzerinize olsun diyerek beddualarını zaten onlara iade ettim ya, buyurdu. Nasıl bir adalet örneği haksızlık karşısında bile adaleti gözetmek, dilinin zerafetini korumak, işte ince ruhluluk bu olsa gerek. Yine sahabe annelerimizden biri bir gün, kendisinin yanına geldi. Ya Resulallah, savaşa çıktığımız zaman ben sizin için adakta bulunmuştum. Sağ salim ve ganimet almış olarak dönerseniz huzurunuzda def çalmayı adadım. Şimdi ben ne yapayım? Allah'ın peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem adağını yerine getir buyurdu. Bir kadın tarafından huzurunda def çalınması gibi düzeysiz olarak değerlendirilecek ve geçiştirilebilecek olan bir arzuyu sırf sahibini mutlu etmek için onaylamak ve uygulatmak hassasiyeti. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdu bir gün. Size cehennemlikleri tanıtayım mı? Buyur ya Resulallah dediler. Her kaba, hayır yoksunu ve insanları küçümser kişi cehennemliktir. Sahabeler kendisine, ''Verecek bir şeyimiz yok ya Resulallah, o hayırlara biz nasıl ulaşabiliriz'' dediklerinde, ''İnsanlara tebessüm ederseniz, o da sadakadır.'' diye buyurmuştu. O ki, ''Hiçbir peygamber benim kadar eza ve cefa görmedi.'' diyecek kadar, bu fani dünyada acılar çekti. Annesiz, babasız kaldı. Evlatlarını eşlerini kendi elleriyle toprağa verdi. Yalanlandı, yuhalandı, yaralandı, lakaplar takıldı. Yalnız bırakıldı dünyada. Ama müminin tebessümü yüzünde, hüznü kalbinde olurdu. O yüzden mübarek yüzü daima yumuşak, ve güleçti. Ailesine ve ashabına latifeler yapar, kendisine latife yapıldığında tebessüm ederdi. 10 sene kadar yanında yaşayan Hazreti Enes'in radıyallahu an ifadesiyle Resulullah özellikle çocuklarla latifeleşmede insanların en önde geleniydi. Medine Ağzına aldığı bir miktar suyu, küçük bir çocuk olan Mahmud i̇bn Rebi'nin yüzüne hafifçe püskürtmüştü. Peygamberimizin latifesine çok gülen ve neşelenen çocuk, hayatı boyunca bu olayı hatırlayıp anlatacaktı etrafına. Çocuklarla çocuklaşan, ve ümmetine de bunu tavsiye eden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, torunu Hazreti Hasan'a kimse yokken şöyle mübarek dilini çıkartır, küçücük Hasan da onu taklit eder gülerdi. Hazreti Enes'e iki kulaklı diye takılır, bazen de perçeminden tutarak şaka yapardı. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yapılan latife veya şakalarında ölçülü olması gerektiğini buyuruyordu. Ben sadece doğruyu söylerim. Sahabeden bazıları "Ey efendimiz, ama siz bize şaka yapıyorsunuz bazen." deyince ben şaka da olsa ancak doğruyu söylerim buyuracaktı. Yani insanları güldürmek için dahi olsa yalan söylenmez. Bir gün Ensar'dan yaşlı bir kadın, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldi. ''Ya Resulallah, Allah'ın beni cennete sokması için dua et.'' dedi. Efendimiz kadına ''Bilmiyor musun, yaşlılar cennete giremez.'' deyince Kadın üzüldü. Kadının hemen üzüldüğünü gören Efendimiz tebessüm etti. Üzülme, sen, biz onları yani kadınları cennette hepsi bir yaşta, eşlerine düşkün bakireler olarak yeniden yaratırız. Ayetini okumadın mı? Cennete ihtiyar olarak değil, ''Genç bir kız olarak gireceksin.'' buyurdu ve yaşlı kadının yüzünü güldürdü. Sahabelerin anlattığı gibi, latife yaparken de daima ölçüyü gözetir, aşırıya kaçmaz, insanlarla alay etmez, küçük düşürmezdi. Şaka bile olsa, sözün daima doğrusunu söyler, yaptığı şakalar karşısındakini ancak mutlu ederdi. Onun şakaları bazen bir çocuğu neşelendirmek için, bazen ashabından birinin kalbini ferahlandırmak için, bazen de ailesini mutlu etmek içindi. O zamanlardan bir tanesinde Hazreti Süheyb radiyallahu an, bakın ne anlatıyor. ''Gözüm ağrıyordu.'' Gittim, Efendimiz'e söyledim. O esnada hurma yiyordum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem gözün ağrıyor hem hurma mı yiyorsun diye latife yaptı. Ben de ey Allah'ın Resulü ben ağrımayan tarafımla yiyorum dedim. İkimiz de gülüştük. Öyle güzel gülmüştük ki. Onun mübarek dişlerini ilk defa görmüştüm. Tebessüm etmek sadakadır. Güler yüzle insanlara selam vermek sadakadır. Allah yumuşak ve güler yüzlü kimseyi sever buyurarak, ümmetine güler yüzlü ve yumuşak olmayı öğütledi. Zahir bin Haram adında cesur mu cesur bir sahabi vardı. Çölde yaşar, Medine'ye geldiğinde Peygamber Efendimiz'e hediyeler getirirdi. Efendimiz onun yiğitliğini çok sever, Zahir bizim köylümüz, biz de onun şehirlisiyiz diye latife buyururdu. Bir defasında Zahir, Yetiştirdiği mahsulleri getirmiş, Medine pazarında satıyordu. Allah Resulü onu görünce sezdirmeden yanına gidip arkasından tutup kavrayı verdi. Zahir önce kim olduğunu bilmediği için "Bırak beni, bırak. Sen kimsin?" diye bağırdı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme görünce sarılıp boşunu göğsüne yasladı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine latife yaptı. Köle satıyorum yok mu alan yok mu? Zahir radiyallahu an ufak tefek bir adamdı. O da tebessüm ederek Ey Allah'ın Resulü satmaya kalkarsan elinizde kalırım. Beni zaten kimse almaz deyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tebessüm etti ve Lakin sen Allah katında ne kadar değerlisin biliyor musun buyurdu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem latife yaptığı gibi ashabının da yaptığı latifelere karşılık verirdi. Asabıyla bütünleşir, onların tebessümüne kendisi deştik ederdi. Avf bin Malik el-Eşcai radıyallahu an, Tebük Savaşı'nda Efendimizin çadırına gelip selam vermiş, Allah'ın Resulü de gir demişti. Af bin Malik çadırın küçüklüğünü ima ederek, efendim bütün vücudumla mı gireyim diye sorunca da evet evet bütün vücudumla gir demiş ve karşılıklı tebessüm etmişlerdi. O son peygamberdi. Allah'ın elçisi alemlere rahmet olarak gönderilendi. Sözü doğru, adı emindi. Düşmanlarının bile yalanlayamadığı biriydi. Sahabeden bazıları ona, ''Ya Resulallah, sen de mi bizimle şakalaşıyorsun?'' dediklerinde, ''Evet ben şaka yaparım ama sadece doğruyu söylerim.'' buyurmuştu. İnsanların en nezaketlisiydi. Ashabına nezaketiyle örnek oldu. İnsanlara ince düşünmeyi tavsiye etti. Enes radıyallahu an nezaketini şöyle anlatıyordu Efendimizin. Allah Resulü yolda bir kimseye rastlayıp onunla konuştuğu zaman o kimse dönüp gidinceye kadar mübarek yüzünü ondan çevirmezdi. Önce kendisi dönüp gitmezdi. Biriyle tokalaştığı zaman karşısındaki elini çekinceye kadar o elini çekmezdi. Hiçbir zaman onun dizlerini, yanında oturan kişinin dizlerinin önünde görmedik. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem konuşurken karşısındakinin gözlerine bakardı. Konuşması hep yumuşak ve tane taneydi. Sesi yükselmezdi. Kötü söz ağzından çıkmaz, kimseyi kırmaz incitmezdi. Söz verdiği zaman mutlaka sözünde dururdu. Konuşanın sözünü kesmez, konuşmasını yarım bırakmazdı. Karşısında muhatabı çocuk dahi olsa kendisine bir şey sorulduğunda tane tane ve yumuşak bir sesle cevap verirdi. Vefat ettiği güne kadar kahkaha ile güldüğü görülmedi. Sessizce tebessüm ederdi. Bazen gülerken mübarek dişleri de görünürdü. Sahabe onu sükutları uzun, gülmeleri kısa olurdu diye anlatır. O güzel ahlakın ismiydi. İsmi Allah tarafından yüceltilen, ahlakı Allah tarafından lütfedilendi. Kimseyi mahcup etmez, kınamaz, utandırmazdı. Diyelim topluluk içinde birisi yanlış yaptı, bazılarına ne oluyor ki bunları şunları yapıyorlar veya bana ne oluyor ki ben böyle görüyorum ya da insanlara ne oluyor ki şu, bu ve şunları yapıyorlar diyerek, güzel şeyler söyler, genel olarak konuşur, yanlış yapan kişiyi dışlamadan hatayı düzeltirdi. O hatayı yapan da kalbi kırılmamış ve rezil olmadan o mesajı alırdı. En güzel ahlaklı insandı. Hazreti Ayşe radıyallahu anha annemiz anlatıyor. Kendisinden daha güzel ahlaka sahip hiç kimse yoktur. Asabından ve ailesinden birisi kendisine seslenince "Buyurun." diye karşılık verirdi. Buyur ederdi. Davet edilince "Buyurur." giderdi. İncelik timsaliydi. Onun misafirleri bahtiyar misafirlerdi. Kendisini ziyarete gelenlere ikramda bulunur, misafirine kendisi hizmet ederdi. Oturmaları için çok kere hırkasını serer, onları kendi hırkasının üzerine oturturdu. Bazen de Altındaki minderi misafire verir, Üzerine oturması için işaret eder, Kendisi yerde otururdu. Namaz kılarken birisi gelip oturursa, Namazı uzatmaz, kısa keserdi. Hazreti Ali anlatıyor. Anh. Allah Resulü, Kendisinden bir şey istendiğinde, O şeyi yapmak isterse, Tamam derdi. Yapmak istemediği bir şey karşısında cevap vermez, susardı. Onun kendisinden istenen bir şey için hayır dediğini görmedim. Medineli bir çocuk gelir, elinden tutar, onu istediği yere götürürdü. Ne kadar yoğun işi olsa da o çocuğa hayır Gitmem, seni götürmem dememiştir. İnsanlara, hayvanlara, eşyaya karşı aynı incelikle muamele ederdi. Ayşe annemiz, onun sertçe bir eşyaya bile vurduğunu görmedim dedi. O nezaketi, sadaka vermek gibi değerli bir amele eş gören nezaket peygamberiydi. Mübarek yüzü mütebessimdi. Halka teşekkür etmeyen, Hakk'a da şükretmez buyurmuştu. Bir şey verildiğinde, bir işi görüldüğünde teşekkür ederdi. Din kardeşinin kabına su doldurman, Sadakadır, güler yüzde olman sadakadır, yol sorana yol göstermek sadakadır, güzel söz sadakadır buyurdu. Kabalık ve edepsizlik içeren davranışların, çirkin cümlelerin Allah'ın nefretle karşıladığı hususlardan olduğunu ifade eder insanın hatalarının çoğu dilindendir buyururdu. Kaba ve sert konuşmaz, konuşması kimseye bıkkınlık vermezdi. İnsanların en zarif olanıydı, buna rağmen Allah'ım ben bir insanım, hangi Müslümana ağır ve incitici konuştuysam bunu onun için arınma vesilesi kıl diye dua ederdi. Nezaket peygamberiydi. Ahlakı Allah Teala tarafından yüceltilendi. Sözü en güzel olandı. Allah'ın Resulü mübarek hayatı boyunca toplumda adaleti hakim kılmak için mücadele etti. Gerek Müslümanlar, gerekse gayrimüslimler arasındaki muamele ve hükümlerde adaletin en güzel örneklerini vermiş, adaleti, temel hakların ve özgürlüklerin korunması, toplumsal huzurun ve barışın sağlanmasının teminatı olarak görmüştü. Hiçbir gölgenin bulunmadığı kıyametin yakıcı sıcağında arşın ferahlatıcı gölgesinden istifade edecek yedi sınıf insandan bahsederken en başta adaletli davranan idarecileri saymış, adil devlet başkanlarından ve yöneticilerinden övgüyle bahsetmiş, ailesine ve emri altındakilere adaletle muamele edenlere, Allah tarafından kıyamet gününde büyük mükafatlar verileceğini bildirmişti. Örneğin, Bedir Savaşı'nda alınan esirler arasında, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amcası Hazreti Abbas da vardı elleri bağlanmıştı. Esirler, fidye karşılığı serbest bırakılmaya başlandı. Ensardan bazı kişiler, Hazreti Abbas'ın Allah Resulü'nün amcası olduğunu öğrenince, onun fidyeden affedilmesini istediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hayır buyurdu, asla böyle bir şey olamaz. Onun ödemek zorunda olduğu fidyenin tek bir dirhemi dahi bağışlanamaz. Ve Huneyn Savaşı Bu savaşa katılan bir sahabe anlatıyor. Ben, devem üzerinde, Efendimizin yanında ilerliyordum. Ayağımda sert bir pabuç vardı. Devem, peygamberin devesini sıkıştırdığında pabucumun kenarı, Efendimizin baldırına dokunarak onu rahatsız ediyordu. Bunun üzerine Efendimiz ayağıma kamçıyla vurarak hafifçe ''Canımı yakıyorsun arkamdan yürüyüver'' dedi. Ben de öyle yaptım. Ertesi gün beni yanına çağırdı. Kendi kendime ''Beni dün ayağını incittiğim için aramıştır herhalde. Bununla ilgilidir'' dedim. Yanına gittim. Bana, sen dün benim ayağımı incitmiş, canımı yakmıştın. Ben de senin ayağına hafifçe kamçıyla vurmuştum. Bunun karşılığını ödemek için seni çağırdım dedi. Ve bana çeşitli hediyeler verdi. ya Adaletin sağlanmasında kendisi akrabaları kim olursa olsun Allah'ın kuralı geçerliydi öyle bir kuldu. Kendi üzerine geçen kul hakkını her zaman ve her yerde en sıkıntılı savaş zamanında bile ödemekten geri durmazdı. Bir gün Peygamberimizin küçük torunları Hasan ve Hüseyin aynı anda efendimizden su istediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem önce Hasana radıyallahu an Sonra da Hüseyin'e verdi radiyallahu anh. Bunun üzerine anneleri, Babacığım, suyu neden önce Hasan'a verdin? Hasan'ı daha mı çok seviyorsunuz? Efendimiz, hayır, ilk önce suyu Hasan istedi cevabını verdi. Torunlarını severken bile adalet ve hak yemeyen titiz bir peygamber torunlarını evde bazen sırtına, bazen karnının üzerine alıp eğlendirdiği rivayet edilir. Hatta zaman zaman camide namaz kıldırırken bile çocuklar onun omzunda veya sırtında olurlardı. Mesela Hazreti Zeynep'ten radiyallahu anha kız torunu Ümame bu çocuklardan biri. Onun namazda omzunu alır, Rükuya gittiğinde yere bırakır, kalktığında tekrar omzuna alırdı. Bazen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem secdeye gittiğinde torunları gelir, sırtına binerlerdi. Secdeden kalkarken onları yumuşak bir şekilde alıp yere bırakır, özen gösterirdi. Secdeye gidince onlar yine sırtına binerlerdi. Ve bu durum namaz bitene kadar bu şekilde devam ederdi. Namaz bitince de onlara hiç kötü bakmaksızın, kızmaksızın dizlerini oturtturur severdi. Bir defasında yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem secdedeydi. Torunları geldi, mübarek sırtına bindiler. Onlar ininceye kadar secdede kaldı. Yine zekat hurmalarını dağıttığı bir zaman Hazreti Hasan kucağında radiyallahu anh. Dağıtma işi bitince onu omzuna aldı. Sahabeden Bera radiyallahu an Efendimizin omzunda Hazreti Hasan olduğu halde Allah'ım doğrusu ben bunu seviyorum, onu sen de sev dediğini rivayet eder. Çocuklar bineğinin üzerinde de Efendimizin yanındadırlar. Mekke'nin fethinde şehre girerken Hazreti Zeynep'ten torunu Ali onun yanındaydı. Ebu Hureyre radıyallahu an bir gün Allah'ın Resulü ile dışarı çıktıklarını ve Fatıma annemizin evine geldiklerinde Peygamberimizin Hasan'ı kastederek küçük adam orada mı? küçük adam orada mı buyurduğunu ve Hazreti Hasan'ın geldiğini, kucaklaştıkları sırada Allah'ın Resulünün Ey Allah'ım ben onu seviyorum, senin de onu ve onu sevenleri sevmeni niyaz ediyorum buyurduğunu dinlemiştir. Rivayete göre mescitte insanlara hitap ederken Güzel torunları gömlekleri içinde düşe kalka yürüyerek yanlarına geldiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem minberden indi, onları kaldırdı, ardından da şöyle buyurdu. "Allahu Teala, malınız ve evlatlarınız birer fitnedir diyerek gerçeği buyurmuştur. Şu iki çocuğun düşe kalka yürüyüşlerine baktım, ve size verdiğim vazı kesip onları yukarı almaktan kendimi alıkoyamadım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hasan'ı radiyallahu an omuzlarında taşırken sahabeden biri Hasan'a bindiğin binek ne güzel binektir dediğinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sürücüsü ne güzel sürücüdür diye mukabelede bulundu. O sallallahu aleyhi ve sellem insanların en iyisiydi. Kur'an tabiriyle bizim rehberimiz, önderimizdi. Şimdi yıl olarak çok uzaklarda ama yüreklerde, her salavat okuduğunda bize bir o kadar yakındı Allah'ın izniyle. Sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbimizden niyazımız, dünyada kendisini göremedik. Ahirette, insanların birbirlerinden kaçtığı, herkesin kendi derdine, kendi amel defterine odaklandığı o yerde sancağı altında toplananlardan ve herkesin kavrulduğu o yerde, o sancak altında gölgelenenlerden eylemesidir. Salat ve selam olsun. Allahu salli hala seyyidina Muhammed ve nebiyyina Muhammed.